أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم r-Rahim Innalhamdulillahi nahmudo ve nasla'inuhu ve nasafiru ve na azo biallahim in şururu enfusina ve min siyate amalina Men yehdihi Allahu falamuzillale ve men yudul falahadiyle ve eşşadu an la ilaha illallah wa tehu la shirkile ve ve ve şer'al umuri mütefâtaha ve kulla muhtesetin bid'a ve kulla bid'atin dalale ve kulla dalaletin fînner. Evet, el câmidüt Beyda Sait Kat'al-Hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat başlığında kalmıştık 130 no'lu hadis. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a dedi ki: Umeyme binti Rukayka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve İslam üzere biat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Senden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaman, hırsızlık yapmaman, Zina etmemen, çocuğunu öldürmemen, iki elin ve iki ayağın arası hakkında iftira etmemen, ölüye avıt yakmaman, önceki cahiliye teberrücüyle açılıp saçılmaman üzere bir alıyorum. Bunu Ahmet, tefsirinde Taberi, Musnedüşşami'inde Taberani ve tarihinde İbn-i Sakir sayısınatlar rivayet etmişlerdir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlardan biat alırken onlarla tokalaşmadığına dair pek çok hadis gelmiştir. Onlardan sözlü olarak alıyordu biatı. 131 nolu rivayet, Ubade bin Es-Samit radiyalanden, Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak ve zina etmemek üzere bana biat edin buyurdu. Sonra kadınların biat hakkındaki ayeti okuyarak şöyle buyurdu. Sizden kim sözünde durursa sevabını vermek Allah'a ettir. Kim bunlardan birini yapar da dünyadayken cezasını çekerse bu onun için kefaret olur. Kim de bunlardan birini yapar, Allah onu örtbas ederse, yani dünyadayken cezasını vermezse artık o Allah'a kalmış bir şeydir. Dilerse ona azap eder, dilerse bağışlar. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr radiyalanmadan 132 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir atalırken kadınlarla musafa etmezdi. 133 İmran bin Husayn radıyallahu anh dedi ki, Anhum'a dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiğimden beri sağ elimle cinsel organıma dokunmadım. Yani erkeklerden biat alınırken, e, müsafa etmek suretiyle kadınlardan ise sözlü biat alıyordu. İslam'ın fazileti 134, Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında iki adam birbirlerine nesepleriyle övündü. Biri diğerine dedi ki, ''Ben falan oğlu falan oğlu filanım, sen kim sen kimsin anası olmayasıca.'' Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Musa aleyhisselam zamanında iki kişi birbirine karşı nesebiyle övündü ve biri diğerine ben filan oğlu filanım diyerek dokuz atasını saydı. Sen kimsin anası olmaya sıca dedi. Diğeri de ben İslam oğlu oğlu filanım dedi. Bunun üzerine Allah Teala Musa aleyhisselama nesepleriyle övünen şu iki kişi var ya sen ey cehennemdeki dokuz atasıyla övünen, sen onların onuncusu olacaksın. Sana gelince ey cennetteki iki atasına mensubiyetin belirten, sen de cennette onların üçüncüsü olacaksın diye vahyetti. Bunu Abdullah bin Ahmet, Zevaidül Müsned'de, Ziyavül Maktisi Muhtare'de, Abdül Hümet Müsned'inde, Ebu Tayr el-Muhallis, Muhallisiyatta ve Deylemi Müsned'inde sayısınatla rivayet etmişlerdir. 135. Ebu Hureyre radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde ameller getirilir. Namaz gelir ve der ki ey Rabbim ben namazım. Ona sen hayır üzeresin denilir. Sadaka yani zekat gelir ey Rabbim ben sadakayım der. Ona da sen hayır üzeresin denilir. Sonra oruç gelir ey Rabbim der. Ona da sen hayır üzeresin denilir. Sonra diğer ameller bu şekilde gelirler. Allah azze ve celle şöyle buyurur. Sen hayır üzeresin. Sonra İslam getirilir ve ey Rabbim ben sen Esselamsın, ben de İslam'ım der. Allah Azze ve Celle sen hayır üzeresin. Bugün seninle alır, seninle veririm buyurur. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmuştur. Kim İslam'dan başka din ararsa ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Ali İmran 85. Ayet. Bu hadis Bukhara'nın şartına göre Say-i Ahmet, Ebu Yala ve Taberani'nin Mucemilevsa'larında rivayet edilmiştir. E, bu... Yani bir kimse, yani bu zekattır, namazdır, oruçtur, bu amelleri yapsa dahi eğer Müslüman değilse ondan kabul edilmeyeceğinin göstergesidir. Ancak e, Müslüman'dan kabul edilir bu hayır amelleri. İslam izlettir 136 Tarık bin Şehab radıyallahu anh'ten Ömer radıyallahu anh'ın yanında Ubeyde, Ebu Beyde bin El Cerrah radıyallahu te bulunduğu halde Şam'a gitmek üzere yola çıktı. Yolda bir nehre geldiklerinde Ömer Radyalıhan devesinden indi ve ayakkabılarını çıkarıp boynuna astı. Sonra da devesinin dizgininden tutarak suya girdi. Bunu gören Ebu Ubeyde Radyalıhan dedi ki, Ey müminlerin emiri böyle mi yapıyorsun? Ayakkabılarını çıkarıp boynuna astın ve devenin dizgininden tutup suya daldın. Bu memleketin halkının seninle bu şekilde karşılaşmaları hoşuma gitmez. O zaman Ömer Radyalıhan dedi ki, Vah! Eğer bunu Ebu Ubeyde'den bir başka söylemiş olsaydı, onu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine ibret dersi kılardım. Biz yeryüzünün en zelil kavmiydik. Allah Teala bizi İslam ile aziz kıldı. Eğer biz onun aziz, bizi aziz kıldığı İslam'dan başka bir izzet talep edersek, Allah Teala bizi tekrar zelil eder. Bu, Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahiptir. Hakim Ebu Naim Hilye'de, İbni Mübarek Züht'te, Sadam bin Nasr cüzünde, Hennat Züütte, Ebu Davud Züütte, İbnebi Bişeybe, Emal Mehamili ve Şuab-ı Beyhaki rivayet etmişlerdir. İslam üstün gelir, ona üstün gelinmez. Aiz bin Amr neci sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İslam üstün gelir, ona üstün gelinmez. Bunu Hasan İsnab'da Halife bin Hayyat Müsned'in de Ziyal-Maktis-i Muhtare'de, Beyhaki Darikudniru yani Tarif-ül İspan'da Ebu Naim ve İbn Hacer Tahluku Tahlik'te rivayet eder. Muaz bin Cebel radıyallah şahidini Eslem bin Seyl Bahşel tarihi vasıtlar rivayet etmiştir. 138 Ömer radıyallah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki bu din üstün gelir, ona üstün gelinmez. Bunu Taberani, İhsat'ta Abdurrahman el-Maktisi Hadisu İsa bin Meryem ve Tayr ve Dub'da i̇bn Sakir tarihinde Beyhaki Delalü'n-Nübüvvede ve Ebu Naim delailinde Sayısnat'ta rivayet ettiler. İbn-i Abbas radyalarına şöyle demiştir, Hristiyan veya Yahudi bir erkeğin nikah altında bulunan bir kadın Müslüman olursa araları ayrılır. İslam üstün gelir, ona üstün gelinmez. Bunu Sayısnat'ta Taha-ı şehir Lasar'da Ebu Beyt el-Envalide ve İbn-i el-Envalide rivayet ettiler. Yani İslam'ın üstün gelmesi... Müslüman bir erkek Yahudi veya Hristiyanlardan bir kadın alabilir. Niye alabilir? Çünkü er-ricâli kavvâmâne nisa yani erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler, kavvâmdırlar. Bu sebeple kitap ehli kadınları aldığı zaman onlar üstünde veli olur, onların üstünde hakim olur erkek. Ama kadın kitap ehlinden bir erkekle ve ister Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, evlenemez, onu e e veli edinmiş olur evlendiği takdirde. Kim onları veli edinirse onlardandır e ayetinin kapsamına girer. Şehadet kelimelerinin üstünlüğü, 140 rivayet, Yaz el-Ensari radiyallahu anh'den, az önceki derste bahsettiğim rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, <gülüyor> Muakkak ki la ilahe illallah öyle bir kelimedir ki Allah katında pek değerlidir. Allah katında belli bir yere sahiptir. O öyle bir kelimedir ki kim onu samimiyetle söylerse Allah buna karşılık onu cennete koyar. Kim de onu yalancı olarak söylerse yani yalnız diliyle söylerse dünyada canını ve malını korsa bile yarın Allah'ın huzuruna çıktığında Allah onu hesaba çeker. Bunu Bezar, Şeceri, Emalde Ebunay, Marife'de, İbnü'l-Kani Mücem'sahabe'de, Deylami e, Say-ı rivayet etmişlerdir. 141 Es-Sünabihi şöyle dedi. Ubade bin Es-Samit radyalarının yanına girdiğimde ölüm anındaydı. Bunun üzerine ağladım. Dedi ki, yavaş ol neden ağlıyorsun? Vallahi benden şahitlik istense senin için mutlaka şahitlik ederim. Bana şefaat hakkı verirse senin için Mutlaka şefaatte bulunurum. Gücüm yetse sana mutlaka faydalı olurum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den içinde sizin için hayır bulunan hiçbir hadis işitmemişimdir ki onu sizlere rivayet etmiş olmayayım. Yalnız bir tek hadis müstesna. Onu da sizlere bugün son demimi yaşarken söyleyeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim: Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de onun Resul olduğuna şehadet ederse Allah ona cehennemi haram kılar. Bunu Müslim ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. İstemeyerek Müslüman olan kimse 142 Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama Müslüman ol dedi. Adam isteksizlik hissediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemesen de Müslüman ol buyurdu. Bu Müslüm'ün şartına göre sahiptir. Ahmet, Zeya'l-Makdisi, Haris bin Ebu Usame, Ebu Yala, Bezar İbni Beyasım, El-Ahat Velmesen'de rivayet etmişlerdir. Evet, bu zahiren İslam'a mensubiyet. Yani İslam'a böyle e, isteksiz de olsa, bazen bir savaşta e, yenilge uğradıklarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, yendiği kavme üç şey teklif ediyor diye öldürülecekler küfür kaldıkları takdirde ya Müslümanlara zimmet vergisi vererek Müslümanların boynurukları altında yaşayacaklar. ikinci sınıf vatandaş olarak. veyahutta da köle edilip esir edinilecekler. Bunlar olmadı takdirde, yani bunların hiçbirisine katlanmak istemiyorsa Müslüman olacak. Bazıları böyle münafıkça Müslüman oluyordu. Yani dünya hayatını, dünyada malım canım korunsun diyerek böyle münafıkça İslam'a girmiş olan niceleri Zahiren, yani İslam'a girdikten sonra namaz kılmak zorundasın. En azından insanların yanında oruçlu olmak zorundasın. İşte malın varsa zekat vermek zorundasın. Hac yapmak zorundasın. Yani İslam'ın şartlarıyla mükellef oluyordu. Günde beş vakit cemaatle namaza katılmak durumunda kalıyordu. Bu ameller, yani daha önce söylediğimiz gibi İslam'ın ıslah metodu dıştan içe doğrudur. Yani azalarını, onlar şekillerini, dış görünümlerini İslam'a uydurdular. Allah onların kalplerine iman ulaştırdı bunun neticesinde nice münafıklar çoğu bu şekilde İslamı benimsemişler Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam mesela müellif kuluba müellif kulup bu şekilde isteksiz Müslüman olanlar demektir yoksa Müslüman olmamışlar değil Müslüman olmuş ama işte kılıç soruyla Müslüman olmuş müellif kulup bunlardır. İslam'a ısındırılan kimseler bunlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaş karnimetlerinden olsun, zekat mallarından olsun bunlara bolca veriyordu. Bunun neticesinde o mal sayesinde Allah Resulü en sevdiği kimse haline geliyordu bu kimselerin. Ve İslam'ı daha bir benimsiyorlar. Yani ihlas kalplerine ulaşıyordu. Ulaşmayanlar da vardı azınlık olarak. Sonradan bunların sayısı arttı ama başlangıçlar bu şekildeydi. Yani İslam'ın metodu Önce sen dış kalıbını, şeklini İslam'a uyduracaksın. Namazında, zekatında, giyiminde, davranışlarında bu senin kalbine sirat edecek. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresinin 14. ayetinde Bedevilerden bazılar derler ki biz iman ettik. Hayır öyle demeyin. Siz iman, müminiz demeyin. Fakat İslam olduk deyin. Zira iman henüz kalplerinize yerleşmedi. Uyarısını yapmıştır Allah Azze ve Celle. Yani onlar Müslüman oldular. Yani dışlarını, şekillerini, azalarını İslam'a uydurdular. Bunda devamlılık kesbetmeleri haline Allah onların kalplerine bunu eriştirdi. İslam fıtratı 143 numara rivayet Ebu Üreri Radyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz cuma günü kusretmek, misvaklanmak, bıyıkları almak ve sakal serbest bırakmak İslam fıtratıdır. Muhakkak ki mecusiler bıyıklarını serbest bırakır ve sakallarını kısaltırlar. Onlara muhalefet edin, bıyıklarınızı kesin ve sakallarınızı serbest bırakın. Bunu i̇bn İbban, Mehamili emalisinde Tarsusi, Müsnado Ebu Hureyre'de Hasen-i rivayet etmişlerdir. <gülüyor> 144 Ebu Hureyre radıyallahu <gülüyor> anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mecusiler bıyıklarını serbest bırakır, sakallarını kısaltırlardı. Siz onlara muhalefet edin, bıyıklarınızı kesin ve sakallarınızı serbest bırakın. Bunu Bukhari Tahirül Kebir'de rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu diğer bir lafızla Müslim Ahmet Beyhaki İbn-i İbba. Aynısı i̇bn Ömer radıyallahu Ebu Avelin'in müsnedinde ve Enes radıyallahu anh'den müsnedinde rivayet edilmiştir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bıyığından almayan bizden değildir.'' Bunu Ahmet, Tirmizi, Bezzar, i̇bn İbn Ben Nesai, bin Hümeyt, Taberani, Kebir'de ve Efsat'ta veya Küçüab'da Hatip tarihinde ve Deylemi rivayet etmişlerdir. i̇bn Ömer radıyallahu anh'dan Kutni el-İlel'de rivayet etmiştir. Evet bunlar işte İslam'ın fıtratı olan hasretler. Ee, yani İslam şekilcilik midir diyenlere de bir reddiyedir bu Allah'ın Resulü'nden. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanlara şekilde. E, tayin etmiştir. Yani Allah belirlemiştir. Allah Resulü Vesselam da bunu insanlara açıklamıştır. Bunlar, işte sakalı serbest bırakmak. Yani mecusiler sakallarını kısaltırlar. Siz onlara mukalefet edin. Yani sakalsızlar değil bakın. Mecusiler sakal bırakıyorlar ama kısaltıyorlar. Böyle değil. İslam'ın fıtratı, Müslüman'ın şekli, görünümü serbest bırakmak. Müslüman buna dokunamaz. Yani zaten bu Allah'ın rububiyetine müdahaledir. Yani bizler e, bu bedenlerimizde emanetçileriz. Yani biz bedenimizin sahibi değiliz. Bizim bedenimizde bazı kıllar çıkıyor. Koltuk altlarından da çıkıyor ama onların giderilmesinin şeriat sahibi. Bu bedenin sahibi emrediyor yani. Bu koltuk kıllarından, etek kıllarını bunları gidereceksin diyor. Tırnaklarımız uzuyor. Bunları kısaltacaksın diyor. Kırk günü aşırmayacaksın bu temizliği yapacaksın diyor. Dedenin sahibi. Sen ona uymazsan, uzatırsan, tırnak benim değil mi uzatırım dersen, rububiyette Allah'a ortak koşmuş olursun. Yani sen Rab, sen ben de bedenimin Rabbiyim demiş gibi olursun haşa. Sakal, bıyık gibi meselelerde böyle. Yani ben, bıyık benim ister uzatırım ister kısatırım. Böyle bir şey diyemiyorsun. Bilakis benim Rabbim Allah'tır. E, bu bedenin, Maliki de, sahibi de, Rabbi de, Allah'tır. O nasıl istiyorsa ben ancak bunu yapabilirim. Sakal, sakala dokunmama izin vermemiş. Sadece hac ve umre de uçlarından düzeltmeme izin vermiş. Bunun dışında şeriat sahibi buna izin vermemiş. Dolayısıyla kişi bu fiillerinde serbest değildir. Bazıları işte siz güzel görünmeniz lazım, Müslüman güzel görünür diyerek, güzellik ve çirkinlik anlayışı bozulmuş fıtratları değişmiş insanlar bu onun aslında fıtratının bozulduğunu gösteriyor yani güzelin ne olduğunu bilmiyor çirkinin ne olduğunu bilmiyor en güzel Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaptığı ve emrettiğidir o sakalını serbest bırakmış kim buna çirkin diyebilir bir kimse bunu çirkin görüyorsa onun fıtratı bozulmuştur İslam fıtratından uzaklaşmıştır işte sakalı kesmeyi eğer güzel görüyorsa onun fıtratında meclisilere bir meyil var demek. Çünkü bunu meclisiler güzel görüyordu. Hele şimdi sakalsızlık yayıldı ki bu karılara da benzemektir bir taraftan. Yani hem karşı cinse benzemek, burada bir lanet söz konusu, hem de kafirlere benzemek. Yani kafirler bile, mesela kitap ehli kastediyorum tabii. Kitap ehli kafirler dahi sakallıdırlar, dinlerinin gereği olarak sakallıdırlar. Ancak kitapsızlarda görülen bir şey bu. Yani lutilik gibi. Yani karşı cins bozulmasıdır bu. Bir nesil, yani bunu tıbbende böyle araştıranlar var. Doğrusunu Allah bilir ama e, hakikatı e, olabilir bu şeyin. Bir nesil komple sakallarını kesse erkekler, o toplumda kadınlaşma, yani muhannesleşme gibi şeyin görüleceği, yani bu tip e, istatistikler tutarak böyle şeyler çıkaran tabipler de var. Yani biz burasında değiliz. Bizim için önemli olan, Allah bunu emrettiyse, Resulü bunu uygulamış ve emretmişse bize düşen sadece budur. Biz bedenimizde malik sahip değiliz. Biz Allah'ın kullarıyız. Dolayısıyla e, Tevbe Estağfurullah Tevbe suresi miydi 119. ayet? Şey, Nisa, Nisa 119. ayetinde şeytanın insanlar saptırmak için işte sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yanaşacağını ve ona emredeceği şeyler arasında yaratılışı değiştireceğini, yaratılışı değiştirmeyi emredeceğini, vaad ettiğini buluruz biz. Yani Allah Azze ve Celle'ye karşı Ya Rabbi sen bana kıyamet gününe kadar mühlet ver. Ben bu insanların sağdan solundan, önden, arkasından yanaşayım ve onlara şunları şunlara emredeceğim. Hayvanların kulaklarına müdahale etsinler. Yaratılışı değiştirsinler. İşte Allah Azze ve Celle mesela kadınları nasıl yaratmış? Bunlar sakalsız ve bıyıksızdır. Etek ve koltuk altı kılları erkekte de var, kadında da var. Her iki cinse de bu kılları gidermeyi emretmiş. Erkeğin Kadından ayrıldığı yaratılış özelliği olarak bu özelliklerden birisi de bıyığı ve sakaldır. Bıyığını serbest bırakmasını yasaklamış, almasını, kısaltmasını emretmiş, sakalını ise serbest bırakmasını emretmiştir. Dolayısıyla bir kimse hem bıyığını keser, hem sakalını keserse artık karşı cinse benzemiş olur. Yani şeytanın bu verdiği sözü tasdik etmiş oluyor. Bu sebeple Allah'a samimi kulluk etmek isteyen bir kimse bu fiilden vazgeçmeli ve Allah'ın salih kullarına, peygamberlere benzemeyi, Allah'ın dostlarına benzemeyi tercih etmelidir. Farzlarla yetinmek, 146 Talha bin Ubedillah anh dedi ki, Necit halkından başı dağınık, sesi titrek, ne söylediği anlaşılmayan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip yaklaştı. Meğer İslam hakkında soruyormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Bir gün ve gecede beş vakit namazı kılmaktır. Adam bundan başkası düşer mi? Yani namaz olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ancak nafile kılarsa o başka. Sadece bunlar buyurdu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ramazan orucu tutmaktır dedi. Adam Bundan başkası düşer mi? Yani başka farz var mı oruç olarak? Allah Resulü Aleyhisselam, hayır ancak nafile oruç tutarsan başka buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zekatı anlattı. O da bana bundan başkası düşer mi dedi. Hayır ancak nafile sadaka versen o başka buyurdu. Adam vallahi bundan ne fazlasını ne de eksini yaparım diyerek gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer doğru söylüyorsa kurtulur veya eğer doğru söylüyorsa cennete girer buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, burada uyarılması gereken bir iki husus var. Bunlardan birisi, yani öncelikle bu hadisle bilinmesi gereken şu ki Müslümanlara farz olan namaz beş vakit namazdır. Yani sünnet namazlar değil. Bazıları işte sünnet namazları terk eden kimse e, şefaatten mahrum olur diyerek, yani öğle namazın sünnetini, iki namazın sünnetini, yas namazın sünnetini terk edenlere böyle e, bir tehdit söylüyor. E, fıkıhla uğraşan kişiler bir de bunlar. Bu yanlış bir anlayıştır. Burada sünneti terk etmenin şefaatten mahrumiyete sebep olanı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın genel olarak sünnetini terk etmektir. Onun sünnetinin bağlayıcılığını terk etmek, bidatlere meyletmek, menheç olarak e, sünnetin dışına çıkmaktır. Burada gördüğü gibi bu kimse sözünde durursa, yani sadece beş vakit namaz farzları kılar, sadece Ramazan orucu farz olan oruçları tutar, e, hac vesaire bunları yaparsa kurtulur veya cennete girer buyurmuştur. Bunlar farzlarla ilgi olanı. Diğer bir uyarılması gereken bir nokta da şu. Bazı kimseler bu hadise güvenerek nafile ibadetleri tamamen önemsiz, boş gibi görme eğilimine düşüyorlar ki bu da tehlikelidir kendileri açısından. İki açıdan bu böyle. Birinci açısı bu kişi bir bedevi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, ondan ne? Ee ben böyle yaparım deyip gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da eğer doğru söylüyorsa, dediği gibi yaparsa kurtulur diye söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olan sahabeleri ise, yani şu bedevinin işittiğinden çok daha fazlasını işitmiş olan sahabeleri ise neler yapıyorlar? Bakın gece namazları kılıyorlar, nafile, vakit namazları, vakitlerle beraber kılınan revatip nafileler ve başka ibadetleri de yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Çünkü bunlara ilim daha fazla ulaşmıştır. Onlar şunu biliyorlar. Kulun kabirde ilk hesaba çekileceği şey namazdır. Eğer namazında noksanlar, kusurlar varsa nafilelere bakım denilecektir. Nafilelerinden farzlarda yaptığı eksiklikler tamamlanacak. Ne demek bu? Diyelim sen evvel namazın farzını kılıyorsun ama aklına bin türlü olay geldi, huşudan uzaklaştın. Kişinin namazdan nasibi ancak huşuyla, huşuyla kıldığı kısmıdır. Bu sebeple hadiste geldiği gibi, kimisi onda birini alır namazın, kimisi dokuzda birini, kimisi beşte birini, kimisi üçte birini. Huşusu kadardır. Dolayısıyla nafile namazlarını artır. Bu huşuyla kılabileceğin en güzel vakitler gece namazlarıdır. Yani insanların gözlerinden uzak, çoluk çocuğun meşgalesinden uzak, tamamen Rabbinle baş başa kaldığını anlar. Bunu kendin için bir ganimet bil. Bunlarla şayet namazın tamamlanmazsa, yani bunu tamamlayacak nafilelerin yoksa diğer amellerine hiç bakılmaz diyor hadiste. Diğer amellerine hiç bakılmaz, bu ateşe sürülür. Bu sebeple nafileleri kesinlikle e, hafife almamalıyız. E, bu bir açıdan e, kurtuluşu e, sağlayacak unsurlardandır. Diğer açıdan Allah azze ve celle katında mertebeni artıracak şeylerdendir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş gelecek bütün günahlardan korunmuş olmasına rağmen ayaklar şişene kadar gece namazı kılar ve kendisine sorulur. Ey Allah Resulü böyleyken böyle. Yani neden senin buna ihtiyacın yokken bu kadar gece namazı kılıyorsun, namazını böyle uzun tutuyorsun, kıyamını uzun tutuyorsun, secdeni uzun tutuyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, şükreden bir kul olmayayım mı? Yani biz Allah Azze ve Celle'ye şükretme durumundayız ayrıca. Böyle bir mecburiyetimiz var. Tabii ki şükür geniş bir kavram. Bu da şükrün çeşitlerinden bir çeşidi sadece. Mesela siz eğer şükrederseniz ben de size artırırım. Buyuruyor Allah Azze ve Celle kitabında. Yani bu bir kere bizim ihtiyacımız olan bir şey. Yani farzlarımızın tamamlanması, namazlarımızın tamamlanması, Allah Azze ve Celle'ye karşı günahlarımızın affolunmasında bir e, mertebe e, sebebi. Diğer taraftan e, Allah dostlarla ilgili hadiste kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse ben ona harbi ilan ederim buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kulun bana farzlarla yaklaştığı gibi hiçbir ibadetle yakınlaşamaz. Farzlarla bu yakınlığı elde eder, nafilelerle de yakınlığını artırır diyor. Ta ki ben onun gören gözü, işten kulağı, yürüyen ayağı tutan eli olurum diyor. Böyle devam ediyor bu kutsi hadisi. Bu ne demek? Yani Allah'ın dostu olmak istiyorsan, Allah'ın sen, seni her işinde, gözünün görmesi gereken işlerde senin destekçin, yardımcın olmasını istiyorsan, elinle ilgili, ayağınla ilgili her meselede Allah Hazreti Celle'nin yardımını bulmak istiyorsan bu nafilelerle de yakınlığını artırmalısın. Yani e, sıradan, bedevinin kurtulacağı şekilde bir kurtuluşa e, göz dikmemeliyiz. Müslümanın, müminin hedefi Himmeti yüce olmalı. Yüce hedeflerin adamı olmalı yani mümin. Allah Azze ve Celle katında yüksek derecelere talip olmalı. Bu sebeple işte sadece farzlar kılarım, bu bana yeter. Bu e, değildir doğru anlayış. Bilakis Müslümanın e, sadece Rabbi ile kendi arasında kalan ihlasla yaptığı nafileleri olmalı. E, biz burada şunu kastetmiyoruz. yani Nafileleri Namazlardan bahsettiğimiz zaman nafileleri evlerde kılmak, farzları ise aleni bir şekilde cemaatle kılmak esastır. Yani kişi Rabbiyle yani mümkün merteber yadan en uzak kıldığı namazları evinde kıldık vardır. Özellikle de gece namazı. Evet, önceki salihlerin adeti de budur. Sonrakiler, on, öncekilerin bu mertebelerine kavuşmak istiyorsa gece namazı bilhusus e, tavsiye edilmiştir. Bunun yanı sıra işte sadaka, Rabbin gazabını söndürür buyurulmuştur hadiste. Nafile sadaka. Yani Allah malının zengin olan kişi için malının kırkta birini, altının kırkta birini, işte hayvandan şu diyerek e, farz olan miktarı söylemiştir. Ama nafile sadakaya bir engelli yok. Yani malı olan, olmayan fark etmez. Yani fakir kimse sadaka verebilir. Sadaka herkes hakkında geneldir. Ama zekat sadece zengine farzdır. Bu Rabbin gazabını söndüren vesilelerden birisi. Oruç hakeza, kalkandır. Neye karşı kalkandır? En büyük düşmanın şeytana karşı bir kalkandır. Cehenneme karşı bir kalkandır bunların her birinin ayrı fazletleri var. Yani bu fazletleri bilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konudaki teşviklerini bilen ile bilmeyen biri olmaz. Burada bu bedevi sadece din olarak neler farz kılınmış bunları öğreniyor ve gidiyor. Yani bildikleri bu kadar. Ve o bildiklerinden mesul. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adam doğru söylüyorsa, dediklerini yaparsa cennetlik olur diyor. Ama sen öyle değilsin. Sen daha başka şeyleri de duydun. Malın üstünde senin malının üzerinde zekatın dışında başka haklar olduğunu da duydun. Mesela nedir? Komşu açken tok yatan bizden değildir diye Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Bunun gibi. Evet. Müslüman ve muhacir, 147 Noladis, Abdullah bin Amr radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden selamette oldukları kimsedir. Yani onları selamette kılar. Muhacir, Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. 148 Ebu Hureyri radıyallahu anhadan Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Müslüman diğer müslümanların dilinden ve elinden doluklar kimsedir. Mümin insanların kanları ve malları hususunda güvende oldukları kimsedir. Bunu Müslümin şartına göre Hasen bir isnatla Tirmizi, Nesai, Ahmet, İbn İbban ve başkaları rivayet etmiştir. <gülüyor> 149 Ens b Malik radıyallahü teleyh sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin insanların kendisinden emin oldukları kimsedir. Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden selametli oldukları kimsedir. Muhacir, kötülükleri terk eden kimsedir. Neslim elinde olana yemin ederim ki, kul, komşusunu kendisinin kötülüklerinden güvende kılmadıkça cennete giremez. Bunu Müslüman şartına göre Sayı İsnat Ahmet, İbn-i İpan, Hakim ve başkaları rivayet etmiştir. 150. İbn-i Mesud Rasulullah Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu. Allah rızıkları aranızda paylaştırdığı gibi, Ahlakınızı da öyle paylaştırmıştır. Yani rızık kullara nasıl takdir edilmiş, yazılmış o yazılana göre geliyorsa ahlak da o şekilde Allah tarafından takdir edilmiştir. Allah dünyalıkları hem sevdiğine hem de sevmediği kullarına verir. Ancak dini sadece sevdiği kullara nasip eder. Allah birine dini nasip ettiği zaman onu seviyor demektir. Burada din derken dindarlık kastediliyor. Nefsim elinde olana yemin olsun ki kulun kalbi ve dili teslim olmadıkça kendisi de Müslüman olamaz. Komşuları vereceği zarardan emin olmadığı sürece kul mümin olamaz. Sahabeler, Ey Allah'ın Resulü bu zararlar nelerdir diye sordular. Nebi Aleyhisselatü Vesselam eziyet ve zulümlerdir buyurdu. Sonra şöyle devam etti. Kişi haram yoldan kazandığı malı infak etse de bereketini göremez. Bu maldan vereceği sadakalar kabul görmez. Bu maldan yanında tuttuğu miktar onun cehennemde azı olur. Allah kötülüğü başka bir kötülükle gidermez. Fakat kötülüğü yapılan bir iyilik ve temizler. Zira pis olan bir şeyi, pis olan başka bir şey silemez. Bunu Ahmet Hakim, İbn-i Asakir, İbn-i Şehbe, Müsned'in de sayısınavda rivayet etmişlerdir. Evet, yani e, haram olan bir şeyle, mesela ben işte piyango olayım da kazanayım veya kumar oynayayım kazanayım, bunu da Allah yolunda infak edeyim. Böyle bir düşünce batıldır. Veya bunun gibi haram yollarla e, hayır işlenmez. 151 Fadale bin Ubeyd radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda açığında şöyle buyurdu. Müslümanın kim olduğunu size söyleyeyim mi? Müslüman insanların dilinden ve elinden selametli oldukları kimsedir. Mümin insanların canları ve malları konusunda kendisine güvendiği kimsedir. Muhacir hata ve günahlardan uzak duran kimsedir. Mücahit Allah'a itaat yolunda kendi nefsiyle mücadele eden kimsedir. Bunu Ahmet, İbn-i İbban, Hakim, Tirmizi, Bezzer ve Taberani sayısına da rivayet etmişlerdir. Bir kelimeyle İslam'dan uzaklaşan kimse, 152 Burayda R.A. şöyle buyurdu, ''Kim ben İslam'dan beriyim, İslam'dan uzağım derse, yalandan söylemiş olsa dahi dediği gibidir.'' Yani bir kimse yalandan bile söylese, ben İslam'dan beriyim veya ben Hristiyanım, ben Yahudiyim diye, bunu yalandan bile söylese o dediği gibidir.'' Eğer doğru olarak söylemişse İslam'a selametle dönemez. Bu Müslüm'ün şartına göre sayı ne Nesai, Ebu Davud, İbn-i Ahmed, Ahmet, Hakim ve Beyhak tarafından rivayet edilmiştir. Meşru sebep olmadan küslük İslam'dan çıkarır. 153 Abdullah bin Mesud radıyallahu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şayet iki kişi İslam'a girseler ve sonra birbirlerine darılsalar. Elbette ikisinden zulmetmiş olan biri dönünceye kadar İslam'dan çıkmış olur. Müslüm'ün şartına göre sahiptir, bezar, hakim, Hilyetül Evliyada Ebunayn ve Deylemi rivayet etmişlerdir. Evet, diğeri zulmünden dönünceye kadar İslam'dan çıkmış olur. Yani bu dargınlık ya dini bir sebeple veya dünyevi bir sebepledir. Dünyevi bir sebeple ise zulmeden kişi, yani bu küslüğe sebep olan o halden Dönmedikçe bu kişi İslam'dan çıkmış olur. Dini bir sebeple ise, yani ne demek bu? Mesela Bukhari'nin Edebül Müfretler rivayet ettiği bir hadiste, birbirini Allah için seven iki kişinin arasını ancak ikisinden birinin işlediği günah ayırır diye buyruluyor. <gülüyor> Dini bir sebeple ise, burada zulmün terki demek, yani çünkü birisi diğerine, e, günahına, bidatine, şirkine neyse artık e, aralarının açılmasına sebep olan şey, ona devam ettiği sürece o diyor demektir. Dolayısıyla Müslüman ondan teberri eder. Bu zulmederek e, teberri etmiş değil. Hakkın gereği olarak. Çünkü e, sıla-i rahim demek öncelikle Allah Azze ve Celle'ye bağdır. Allah Azze ve Celle insanları neden e, bir araya getiriyor? İslam kelimesi üzerinde, din üzerinde. Mesela Nuh Aleyhisselam oğlu içine ağlayınca Allah Azze ve Celle onu azarlamıştır. O senin oğlun değildir. Nesep olarak oğlu. Ama din olarak, din onların arasında ayırmıştı. Ona ağıt yapınca Nuh Aleyhisselam bildiğiniz gibi ayetlerini indirmiştir Allah Azze ve Celle. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam ile babası, sen tek olarak Allah'ı birleyinceye kadar o ve kavmine, sizinle bizim aramızda düşmanlık belirmiştir diyor. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın babası onun rızkını mı vermemezlik etti veya bir başka bir kötülük mü yaptı, mirasından mahrum etti? Böyle bir şey yoktu, öyle bir ilişki yoktu babasıyla arasında. Sadece dinleriyle ilgili, tevhidle ilgili problemi vardı. Burada İbrahim Aleyhisselam zulmederek onlardan tedarir etmiş değil. O babası ve kavmi şirklerinden, küfürlerinden dönmedikçe zulm üzere olan onlar idi. Aynı şekilde Ehli İslam içerisinde de Mesela e, Selef, Şabi Rahimullah, Fuday bin İyaz e, Rahimullah gibi e, tabi'in alimleri bunu açıkça söylemişlerdir. Mesela diyor ki, kızını diyor, fasık birisiyle evlendiren veya bidatçı birisiyle evlendiren kişi, kızıyla akrabalık bağını koparmış demektir, diyor. Neden? Çünkü bidatçı birisiyle evlendiğinde onun velayeti altına girecek. Onun hükmü altına girecek ve onunla görüşmesi problem haline gelecek. Böylelikle akrabalık bağını koparmış olacak. Akrabalık bağını koparan bidat işleyen kimsedir. Kardeşlik bağını koparan bidat işleyen kimsedir. Veya e, aleni fıskı işleyen, bunda ısrar eden kimsedir. Yani aleni fısk, aleni e, günahları buna ısrarla devam eden kimse, o halinde devam ederken mesela siz birisiyle e, arkadaşlarınız Allah göstermesin içkiye müptela oldu. Zinaya müptela oldu, kumara müptela oldu. O, o haliyle devam ederken halen hiçbir şey yokmuş gibi devam eder misiniz ilişkinize? Bu mümkün değil. Bunu iman ayırır. O kimse, işte o günahı, fıskı terk etmedikçe zulmeden kişi odur. Dolayısıyla bugün mesela İslam'dan çıkmış olur bu kimse, ee, hadis, hadisin ifadesi o. İslam'dan çıkmış olur diyor. Yani bunun herhangi bir tevhile de e, bir kapısı yok yani. Kendisine tavır yapılmış. Neyinden dolayı? Bidatinden dolayı. Yıllar geçiyor. Bu insan Bidatini terk edip de dönmüyor. Kendisine haktan dolayı e, alaka kesmiş kardeşine dönmüyor. Bunlar işte e, problemdir. Tehlikedir. E, <gülüyor> meseleye duygusal değil. Allah'ın diniyle alakalı bakmak lazım. Yani e, Kab bin Malik, Nurare bin Rebi, Hilal radıyallahu anh, o üç sahabe onların kıssası da böyle bir kıssaydı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam zulm mü ediyordu acaba? Yani bu sabileri. Veya Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a el-Eslam'ı geliyor bir şeyler sordu. Yani şu ayette kastedilen nedir? Şu ayette kastedilen nedir diye Bugünkü insanların nazarında belki masumca sayılabilecek şeyler sordu. O da dedi ki senin kullanınla alakalı değil bunlar. Dedi onun kafasına vurdu ve sürgün etti. Müteşabih konulara giriyor bu. Kendisini ilgilendirmeyen konulara giriyor. Sürgün etti yerde de e, ferman yazdı. Bununla kimse oturmayacak, konuşmayacak. Yani suçu sadece kendisini ilgilendirmeyen bazı ayetlerin manasını sorması. Eb ne demek mesela? Kur'an-ı Kerim'de geçen Ebba kelimesi ne demek? Bu gibi sorular soruyordu. Bununla kimse oturup konuşmaz diye ferman verdi. Ömer Radyalan acaba zulüm mü ediyordu? O kimsenin e, bu batıl girişimlerinin başkalarına sıra edip ümmette bir yara haline, bidatlere açılan bir kapı haline gelmemesi için bu tedbiri almıştı. O kimse de bunu terk etmedikçe e, şu hadiste bahsedilen tehdide muhatap olur. Bu kıyamet gününe kadar böyledir. Yani yanlış bir yol tutan, sahabenin yolundan yüz çeviren kimseler, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi, Allah alimlerin canlarını almak suretiyle ilmi kaldırır. Yoksa ilmi çekip almaz insanlardan. Sonra ne olur? İnsanlar cahilleri önder edinir. Bunlar da reyleriyle ilimsiz olarak fetva verirler. Hem kendileri sapar, hem de başkalarını Saptırırlar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu konuda Ebu Hureyre'den, Abdullah bin Amr'dan ve başka sahabilerden pek çok rivayetler var. Birbirini destekleyen bu manada pek çok hadisler var. Bunu bilen bir insan nasıl oluyor da işte gidiyor sağda solda kendi başına, Kur'an bilmiyor, fıkıh bilmiyor, hadis bilmiyor, fetva veriyor, Allah'ın dini hakkında konuşuyor. Yani ilmin ortamında, alimlerin yanında bunları yapamıyor. Dolayısıyla onlardan uzaklaşarak bunu yapabiliyor ancak. Uzaklaştığı zaman da bunu serbestçe yapıyor. Aklına geleni e, uygulamaya koyuyor. Boylarını aşan fetvalar veriyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediği gibi hem kendileri sapıyor hem de başkalarını saptırıyorlar. Bu vebalden de korkmuyorlar. Dolayısıyla bazı tavırların sebebi e, mesela Ömer radıyallahu anh'ın Sabih el-Eslami'yi sürgün edip de onunla konuşulmasını yasaklaması da bu gibi endişelerdendi. Ne için? İşte birisi sapıp başkalarını da saptırmasın. Yani hem kendini yakmasın hem başkalarını yakmasın diye. Evet. Ümmet adına düşünmek lazım. Din e, bizim canlarımızdan, nefislerimizden, dostluklarımızdan, arkadaşlıklarımızdan, akrabalık bağlarımızdan çok daha öndedir. Elbette biz bazı ilişkilerin bozulmasını istemeyiz. Kim ister bunu? Yani ne kadar çok kardeşin olursa, ne kadar çok arkadaşın, dostun olursa, akraban olursa, aşiretin olursa o kadar iyi bir şeydir dünya açısından. Ama bu dine dokunursa, akideyi zorlayan, akideyi tahrife uğratan bir hal alırsa, o zaman, Adaletten uzaklaşma tehdidiyle karşı karşıya kalırsın. Yani Allah Azze ve Celle'nin Maide Suresi'nde en yakınlarınız dahi olsa adaletten ayrılmayın. Yakının aleyhine de adil şahitlik yapman bazen onun aleyhinde şahitlik yapmanı gerektirir. Yakının aleyhinde. Bazen uzağın hakkında lehinde şahitlik yapmanı gerektirir. Adaletin gereği bazen bunu gerektirebilir. Bu sebeple bazen adalet...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 Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Evet, dünyevi bir sebeple olan küslük, dargınlık üç günden fazla olamaz. Yani kardeşin sana zulmetmiştir, bu sana çok koymuştur, en fazla üç gün kalabilirsin Üç günden sonrasında ise kim önce selam verip barışmışsa en hayırlısı odur. Dini meseleye gelince Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hanımlarını bir ay terk etmiştir. Bir sebepten ötürü. Dini bir sebep söz konusu olduğu zaman böyle. Kab bin Malik ve onunla beraber olanları elli gün boyunca terk etmiş. Daha ki Allah'tan ayet indi. O ayet inmese daha devam edecek. Allah Azze ve Celle onların beraatine dair ayet indirdi, affettiğine dair elli gün sürmüştü. Yani e, dünyevi olanda üç gün dini bir sebepten olan yani aleni işlenen bir fısk veya bidat veya şirk sebebiyle ise bu kişi şirkini terk edene kadar, bidatini terk edene kadar veya fıskından tevbe edip ıslah kadar. Bunun e, gün tayini yok. Bu birbirinden farklı şeyler. Ebu Hiraşet Sülemi radıyallahu anh de, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim kardeşini bir sene terk ederse kanını akıtmış gibidir. Evet bu e, haksız, az önce geçen i̇bn Mesud hadisinde geçtiği gibi haksız bir şekilde olan e, teberrilerde. Dünyevi bir sebeple bir sene terk etmesi veya dini bir sebeple bidatçı olan taraf olmaz veya fasık olan taraf olmaz halinde e bu küslüğü yani onun bir Müslümanla barışabilmesi için, bir müminle ilişkisini, bağını devam ettirebilmesi için mesela bir akraban var, bir işlediğin günahtan dolayı sana tavır koydu, küstü. Sen onunla barışabilmen için ne yapman lazım? İşte bir paket çikolata alıp gönlünü alman değil. İşlediğin günah neyse onu terk etmen lazım. Sen bunu eğer bir sene sürdürür de bu ayrılık böyle devam etmişse sanki onun kanını akıtmış gibisindir. Bir Müslümanın kanını haksız yere akıtmak Allah'ın kitabında belirttiği gibi bütün insanları öldürmek gibidir. Yani bir Müslümanı haksız yere öldürmek. Evet istikamet. Abdullah bin es Sekafir radıyallahu anh dedi ki, Ey Allah Resulü dedim bana İslam'dan bir söz söyle ki senden sonra onun hakkında kimseye sormayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a iman ettim de sonra dost doğru, istikamet üzere ol. <gülüyor> Bunu Müslim İbn İbn Hakim ve başkaları rivayet etmiştir. Seban radıyallah ten nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. İstikamet üzere olun. Bunu tam başaramayacaksınız. O halde en hayırlı ameliniz namazdır. Müminden başkası abdestte özen göstermez. <gülüyor> Burada istikamet üzere olun. Yani dosdoğru olun. Bunu tam anlamıyla başaramayacaksınız. Ya e, tam anlamıyla yapamıyorsan o zaman hiç yapmayayım değil bak. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yine de bunu emrediyor. Yani yapabildiğin kadar, gücün yettiği kadar buna devam et. En hayırlı ameliniz namazdır. Mümin'den başkası abdestte özen göstermez. Özen göstermez diye tercüme ettiğimiz kelime velayuhafizu ifadesi. Bu abdestli bulunmaya devam etmek demektir. Yani bir Müslümanın Sürekli abdestli olmaya devam etmesi, yani abdest bozuldukça namaz olsun olmasın, Kur'an okuma söz konusu olsun olmasın, yani abdesti gerektiren herhangi bir hal olmasa da sürekli abdestli bulunmaya çalışması, yatarken gece abdestli olarak yapması, bu müminin özelliklerindendir. Yani bunu yapmıyorsa mümin değil midir? Bu manada değil. Yani iman 70 küsur şubedir, bu da şubelerden bir şubedir. Yani bunu yaparsan senin imanda bir artış olur. Yoksa Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ben ancak namaz kılmak için abdest almakla emrolundum buyurmuştur. Farzlık boyutunda böyle. Ama onun dışında bu nafile olarak yani sürekli abdestli olarak bulunmaya da teşvik söz konusudur. Abdest alırken kafirlere muhalefet etmek. Cübeyr bin Nüfeyr radiyalanit'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babama abdest almasını emretti. Babam önce ağzını yıkadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Eba Cübeyr ağzını yıkamakla başlama. Zira kafirler böyle yapıyor. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdesti bizzat öğretmek için su istedi. Önce tam olarak temizlenince kadar ellerini yıkadı. Sonra üç kere ağzını, üç kere de burnunu yıkadı. Üç kere yüzünü, üç kere de dirsekleriyle birlikte önce sağ kolunu sonra sağ kolunu yıkadı. Başını mesetti ve ayaklarını yıkadı. Müslüm'ün şartına göre sayıhtır. i̇bn İbn İbdan, Taha-i al Beyhaki, Tarihinde İbn-i Asakir, Dula'a Ebu Ahmet el-Hakim, hakimül Kebir diye bilinir. El-Esamü Kuna'da, kunağda şartına göre sayısına rivayet etmiştir. Bu da işte abdestteki sıralamaya delil olan hadislerden birisidir. Bazı zahirlerin veya mezhep mensuplarının yaptıkları gibi, işte Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor diyerek, Öyle değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğrettiği gibi. Adam ay, ağzını yıkayarak başlamış. Böyle yapma diyor. Bunu kafirler yapıyor. Önce ellerini yıkıyor. Ee, bakın eller ve kollar ayette bir emredilirken önce ellerini yıkıyor. İşte ağza burnuna su verme, yüzü yıkama ondan sonra kolay geçiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani sünnetteki şekil Kur'an'ın beyanı bu şekildedir Allah Resulü tarafından. Yani ayetin zahirindeki gibi değil, işte yüzler, sonra e, dirsekler, kollar, böyle bir sıralama değil. Müslümanların bayramları, Enes bin Malik Radyalı'nın şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Mekke'den Medine'ye geldiklerinde Medine'lilerin Nevruz günü ile Mihrican günü diye oynayıp eğlendikleri iki günleri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu günler nedir diye sordu. Medine'liler biz İslam'dan önce cahiliyet devrinden beri bu günlerde eğleniriz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah size o iki günün yerine dünya ve ahirette daha hayli olan iki bayramı, Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir. Bunu Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayı sınatla Ebu Ya'la, Ab bin Hakim, Ahmet, Zeya'l-Maktisi, Ebu Davud, Mesai ve Şuab-ı Liman'da Beyhakir rivayet etmişlerdir. Yani Müslümanların, eğlenecekleri gün tayin olarak, bayram gün olarak e, serbestlikleri yoktur, kendi ihtiyarları yoktur. Cahiliye devrinde vardı böyle bayramlar. İslam bunu iptal etmiştir ve Müslüman'ın bayramı sadece bu iki gün. Yani Kurban Bayramı ve e, Ramazan Bayramı'dır. Bir de genel olarak işte Cuma günü e, bayram olarak zikrediliyor ama Kurban gibi, Ramazan Bayramı gibi bayram değil ona bir nevi taltif olarak bayram denilmiştir. Müminlerin bayramı diyerek. Yani bir nevi mesela Yahudi ve Hristiyanlar Cumartesi ve pazar günlerini kutsal gün tayin ettikleri için Müslümanların da e, bu kutsal gün olarak Cuma'ya hidayet edildiklerini bildirmiştir Allah Resulü ve Vesselam. Cuma gününün diğer günlerden böyle bir özelliği vardır. Bu sebeple gecelerden Cuma gecesini gündüzlerden de Cuma gününü ibadete tahsis etmeyinde yasak gelmiştir. Yani bir kimse Cuma günü oruç, sadece Cuma gününü oruç tutmak üzere oruç tutamaz. İşte Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan Cuma gecesinde ibadeti sadece o gece tahsis edemez. Bu yasaklanmıştır. E, Yahudilere ve Hristiyanlara Benzemekte yasaklanmıştır. Onun dışında yani yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü, işte öğretmenler günü, bu günlerin, böyle tahsis edilen günlerin hepsi kafirlere benzemektir. E, şu hadisin kapsamındadır yani. Bayram edinme tevkifidir. Yani Allah'tan ve Rasulü'nden bir izinle olabilir. Keşe kendine göre işte bugün işte Ankara'nın kurtuluşu, kurtuluş bayramı. Böyle bir şey belirleyemez. Ömer bin El-Hattab radiyalan şöyle demiştir. Allah'ın düşmanları olan Yahudi ve Hristiyanların bayramlarından sakının. Zira onların bir araya geldikleri yerlerde üzerlerine gazap iner. Size de isabet etmesinden korkarım. Onların dil üsluplarını öğrenmeyin. Aksi halde ahlakınız onların ahlakına döner. Bunu say Abdurrazak İstinab'da tarihinde Bukhari, Ebu Kasım el Hurafi fevâidinde, Beyhak Sünende ve Şuhab'da rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh şöyle demiştir. Her kim acemlerin ülkesinden geçerse başka bir rivayette müşriklerin diyarında ikamet ederse onlarla beraber onların Nevruz ve Mihrican bayramlarını kutlar ve ölünce kadar bu hal üzere onlara benzerse kıyamet günü onlarla beraber haşr olur. Bunu Müslimin şerhine göre sayısızla Behaki Hakimu Tirmizi Nevadiru Usul'de Dulaabi Kuna'da rivayet etmişlerdir.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 Ebu Yala dan naklen İbn Rece Fetül İbn Rece Fetül Bari de e, nakletmiştir on İslam ederek zeylaide Nasb Raya'de e, yani Ebu Yala rivayet etmiştir bunu Şenterini Ezzahir fi Mahsini Ehli Cezire'de deyle emir rivayet etmiş Ali bin Ma'bed'in Kitabı Taat ve Masiyet kitabında yine e, rivayet edilmiştir Ricali Bukhari ve Müslim ricalidir. Enes radıyallahu anh'den kısmı Zayıf İsnad'la gelmiş. Başka bir kitapta hatibin tarihinde. Ebu Zer radıyallahu mevkuf olarak e, Zayıf İsnad'la e, İbn-i Mübarek Züht'e rivayet etmiş. Evet böyle şahitleri de gelmiştir. Adı Naslı Said'dir. Urs bin Umeyra Elkindi radıyallahu de şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Yeryüzünde bir günah işlenildiğinde orada bulunup da bundan nefret eden orada bulunmamış gibidir. Kim de orada bulun olmadığı halde razı olursa ona şahit olmuş gibidir. Bunu Ebu Davud, Saberani, Ebu Naim, Tarvi, İsbihan'da, i̇bn Kani, Mucem'de, Fesevi, Meşiyasında, i̇bn Mesud Mesud, ten aynısı mevkuf olarak İbn-i Şehbe Beyhaki, Hasem bin Musa el-Uşeyb cüzünde, i̇bn Dost, Emal-i rivayet etmişlerdir. Evet, yeryüzünde bir günah işlediğinde orada bulunup, yani eliyle mani olmaya gücü yetmiyor, Diliyle mani olmaya gücü yetmiyor, sanki ahir zamandaki hal anlatılıyor. O kimse kalbiyle buğz ediyor, yani bu yapılarını çirkin görüyor, o ona hiç şahit olmamış gibidir. Ama orada olmadığı halde, keşke onlarla beraber şu eğlencede ben de olsaydım diyerek herhangi bir günahta bulunmayı arzu eden kimse de onu işlemiş gibidir. Yani bu müminin ameli, Estağfurullah, müminin niyeti amelinden hayırlıdır diye rivayet edilen hadisin manasını doğrulamaktadır. Yani müminin niyeti amelinden neden hayırlıdır? Çünkü niyeti sayesinde yapamadığı şeylerin dahi sevabını alır. Yine aksi de söz konusu, yapamadığı şeylerin günahını da kazanabilir. Yani haram bir ortamda eğlenen kimselerle, keşke ben de onlarla beraber olsaydım deyip, imkanı olmadığı için onların yanına katlamayan aynı onların işlediği günah ortak olur. Ebu Kepşetül Emmeri radıyallahu anh denilen rivayette belirtildiği gibi. Salih kimselerin arasında bulunmayı isteyen de böyle. Bu sebep, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bizlerin ettiği şey, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında sahabeleriyle, e, onların katıldığı cihatlarda olmayı, Allah Resulü'nü desteklemeyi, Müslümanın böyle arzu etmesi veya hayatta halen hazırda, halihazırda hazırda, dünyanın herhangi bir yerinde Allah'a itaat için bir yere gelen, Allah'a itaati icra eden kimselerle olmayı, onların yaptığı amellerden razı olup kalben bunu arzulayan kimselerinde bu niyetlerinden dolayı da ecir kazanmaları söz konusu. Çünkü işaret ettiğimiz hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim bir hayır, hasenat, iyilik yapmaya niyet eder, ise bundan dolayı bir ecir alır. Bundan dolayı bir sevap yazılıyor yani ona. Fakat yapamazsa o sevap öyle kalır. Yani imkansızından dolayı o hayrı yapamıyor. Allah yolunda cihad edecek, istiyor bunu arzu ediyor. Fakat buna imkan yok, yapamıyor. Aynı cihad etmiş gibi ecri alıyor. Eğer gerçekleştirirse, yaparsa buna da Allah Azze ve Celle birden 700'e kadar o amelin boyutuna, kişinin samimiyetine göre, o ameldeki sünnete uygunluğu, doğruluğuna göre birden 700'e kadar derecede onun karşılığı vardır. Kim de bir günah işlemeye niyet eder, niyet ederse bundan dolayı Allah Azze ve Celle günah yazmaz. Yani günah işlemeye niyet etmiş, bir kötülük yapacak, sonra bundan vazgeçerse bundan dolayı sevap bile yazabilir. Ama Allah korkusundan dolayı vazgeçerse, imkansızlığından dolayı değil. Eğer yani adam mesela kumar oynamayı istiyor ama ortam bulamıyor, para bulamıyor, imkan bulamıyor. Bundan dolayı oynayamıyor. Bu onun günahını oynamış gibi kazanır. Bu hadis onu ilgilendirmiyor. Günahı işlemeye niyet eder. Ama sonra kendine gelir, şuuruna ulaşır yani. Gafletinden hemen tevbe eder istiğfar eder, Allah'tan korkar ve o günahtan vazgeçerse bu vazgeçişinden dolayı dahi bir ecir vardır. O niyet ettiği günahı da eğer işlerse sadece bir günah olarak yazılır. Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmeti lütfu, hayır yollarına böyle geniş tutması onun rahmetinin gazabına üstünlüğünden dolayıdır. Evet Allah izin verirse bir sonraki derste küfür başlığına geçeceğiz, ana başlığa. İslam'la ilgili, dinle ilgili eee meseleleri, hadisleri aktardık. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illallah ve esteğfiruke ve töbü